La ilahe illa ente, estafiruke ve etubu ileyke ey Allahım. Hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzezin. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz.